Naziat çekip alan demek. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, Amme cüzünde. Amme suresinden sonra ne var? Naziat suresi. on naziati garka. Çekip alanlar. Kim o çekip alanlar? Kimden bahsediyor? Geçen haftaki derse hatırlayın. Evet, Alev Bey. Kim bu çekip alanlar? Kim? Melekler. Melekler neyi çekip alıyorlar? Neyi çekip alıyorlar? Ruhlarımızı. allah Teala onlara vermiş bu görevi ruhların çekip alınma görevi. Tabii hatırlayın geçen haftaki ayetleri. İman sahibi olanlara melekler geliyor. Nasıl geliyor? Selam vererek. Esselamu aleykum. Selam vererek geliyor. Küfür ehline nasıl geliyorlar? Sert bir şekilde geliyorlar. "Haydi çıkarın nefeslerinizi." diyerek, azarlayarak ruhlarını çekip alıyorlar. Hatta hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu bir kırbanın ucundan, bir kabın, surahinin ucundan damlayan su gibidir diyor. Su nasıl akar surahinin ucundan? Zorlanır mı, takılır mı gelirken? bardağı böyle değil mi? Kolayca akar gider. Çünkü müminin ruhu böyle çıkar. Takva sahibinin, müminin ruhu böyle çıkar. Peki münafığın, kafirin ruhu nasıl çıkar? Pamuğa sokulmuş dikenli telin çekilmesi halinde, o pamuğu nasıl paramparça edip, kendisiyle birlikte getiriyorsa, o şekilde ne yapar? Söküp alır. İşte bu surede, Yüze Allah bizlere, Mekkeli müşriklerin su sözlerine naklediyor, surenin başında yine. Onlar diyorlar ki, bizler toprağa girdikten sonra tekrardan buradan dirilecek miyiz? Geçen haftaki derslerde de hatırlayın. Sürekli Mekkeli müşrikler ahirette tekrardan dirilmeyi, toprağın içine girdikten sonra toprakta çürüdükten sonra etimizin, kemiğimizin kaybolup toprağa karışmasından sonra Allahu Teala'nın bizi tekrardan diriltmesini inkar ediyorlar. Yoktur, böyle bir şey mümkün değil. Olamaz. Babalarımız, atalarımız, bizden önce gelenler de mi? Nasıl olacak bütün bunların hepsi? Nasıl dirilecek diyerek inkar ediyorlar. Allahu Teala da sürekli onlara pe akılsızlar. Sizleri yoktan var edenin Allah olduğunu kabul ediyorsunuz da gökleri ve yerleri yoktan var edenin Allah olduğunu kabul ediyorsunuz da nasıl oluyor da sizleri öldürdükten sonra tekrardan dirilteceğini inkar ediyorsunuz? Bu siz ne kadar büyük bir çelişki içindesiniz diyerek onlara ne yapıyor ayet-i kerimelerde sürekli cevap veriyor. Tabii bu cevap verme bu konuya cevap verme şeyinde hususunda Allah Teala geçmişlerden de örnekler veriyor. veriyor. Mesela bu surede Firavun'dan haber veriyor. Firavun. Yani Firavun öyle bir adam ki ceberrut, zalim. Acıması yok. Yani yapmış olduğu zulüm, yapmış olduğu katliam bugün televizyonlarda haberlerde okudu, okuyoruz, görüyoruz Müslüman kardeşlerimizi. Dünyanın birçok yerinde zulüm ediliyor. Ondan daha büyük bir zulüm. Ne yapıyor? Diyor ki Herdoğan çocuğu ne yapacaksınız? Öldüreceksiniz. Yani adamın zulmü, yapmış olduğu katliam, büyüklere, insanlara, büyük insanlara, erkeklere, kadınlara değil. Yeni doğan çocuklara. Böyle bir neyi var? Zalimliği var. Tabi, böyle bir adama dahi, Yüce Allah, Peygamberi olan Musa'yı ve Harun'u aleyhisselam gönderdiken gönderirken ne diyor? Silahuna gidin ama ona nasıl konuşun? Güzelce, yumuşakça konuştu. Bu çok önemli. Diyaloglarda yani iki kişi konuşurken birbirleriyle saygıyla, güzellikle konuşması lazım. Hele hele nasihat edeceğin kişi bir yöneticiyse buna çok daha dikkat edeceksin. Neden? Çünkü adamın makamı var. O makamı onun şımakmış olabilir değil mi? Kendini böyle birilerine hükmederken gördüğünde nasihat alması biraz daha zordur. O sebeple çok önemli. allah Teala bizlere kitabı Kur'an-ı Kerim'de ilişkilerimize nasıl düzenlememiz gerektiğini de öğretiyor. Yani yöneticinde bir hata gördün. Vay hain herif, zalim herif ulu orta konuşur adama gider milletin ortasında laf söylersen illa başbakan, cumhurbaşkanı olmasına yok. Yani caminin imamı da olur, mahallenin muhtarı da olur, komşun olan evin reisi adam da olur. Değil mi? Bunlara güzelce konuşmak var. Bir de ulu orta Falam Taras konuşmak var. Ya kavga edersin ya da gülerek ayrılırsın. Şimdi bu Firavun öyle bir adam ki diyor ki Mısırlılara İsrail oğullarına kim bu İsrail Yahudiler. Yani Yahudiler bu Firavun'dan çok çekiyorlar. Allahu Teala Yahudilere çok ikramlarda bulunuyor, çok lütuflarda bulunuyor ama yok. Bir türlü adamlarda Şükre, nimet yok. Allah-u Teala bunları ne yapıyor? Bir sürü azapla azaplandırıyor. Üzerlerine kurbağa yağıyor, kan yağıyor. Değil mi? Bitpire yağıyor. Böyle bir topluluk bu Yahudiler. Tabii bir taraftan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini bekleyen bir topluluk. Biliyorlar. Bu Peygamber Medine'ye gelecek, hicret edecek, yerleşecek kendi kitaplarında bunun bilgisi var. Allah Teala da Kur'an'ında, kitabında bunu bize haber veriyor. Onlar diyor, peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şimdi sen yani kendi çocuğunu tanıma konusunda, ayırt etme konusunda şüphe düşermesin düşmezsin yani. Arkası dönük yürürse 100 tane çocuk yere basışından, değil mi? Yürüyüşünden, en sesinden, kulağından dersin ki bu sürüdeki çocuk şu çocuk benim. Değil mi? Yahudiler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıma konusunda böyleler. Ama kabul etmiyorlar. Medine'ye dahi gelmişler yerleşmek için. Neden gelmişler? Biliyorlar peygamber neden çıkacak? Yani Mekke'den çıkacak, buraya gelecek. Hatta kendileriyle savaşanlara karşı da Ayet-i Kerim'e allah Teala diyor. Sürekli ne yapıyorlar? Diyorlar bize zafer gelecek. Bir peygamber çıkacak, bizimle beraber olacak. Ve size karşı galip geleceğiz. Bu peygamberle birlikte bir de böyle inanışları da var. Tabi Yahudilerin kısası başka, ayrı. Bugün Firavun. Her biri bizler içine, bizlere anlatılmış, örnek verilmiş birer topluluk. Niye anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de bunlar bize? Yani bizim tarih bilgimiz çoğalsın diye mi? Geçmişte olan şeyler... Hayır. Onların yaptığı şeylere düşmeyelim diye. Onların yaptığı hatalara düşmeyin diyorlar teala. Şimdi Firavun... allah Teala diyor ki bu Naziat Suresinde... hal اَتَاكَ حَد۪يثُ Musa. Kur'an-ı okurken Allah Teala bizimle aslında konuşuyor farkında değiliz. Allah Teala diyor ki okuyan kişiye "Hal etake sana geldi mi? Sana ulaştı mı? Ne ulaştı mı? Hadihu Musa. Musa'nın kıssası olayı." Allah Teala bize böyle diyor bakın. Yani Allah Teala insana öyle bir şeref vermiş ki yani Allah Teala insanla konuşuyor. İnsana hitap ediyor. Sana diyor Musa'nın Kıstası geldi mi? Ulaştı mı sana? Biliyor musun Tabi biz anlamayınca Musa da dese, Harun da dese, Kısta da dese, Sema da dese, Gök de dese hep Ya Rabbi Halbuki ne anlatılıyor bize bu ayet-i kerime? İznâdâ <tik> bil vadil İznâdâhu rabbuhu bil vadil mukaddesi tua Rabbi ona tuva vadisinde ne yaptı? Seslendi. Nida etti. Konuştu. Diyorsunuz Musa'yı çağırıyor Aleyhisselam'ı. Musa Aleyhisselam yerine halife olarak kardeşi Harun'u bırakıyor. Bir geliyor ki o Yahudiler Allah'a başlamışlar ortak koşmaya. Musa Aleyhisselam biraz hiddetli bir sahabe, şey, peygamber. Ne yapıyor gelip geri dönünce? Kardeşi Musa'nın Harun'un sakalından çekiyor. Peygamberler hep sakallı. Sahabeler de evet. öyle tutuyor sakalından, çekiyor. Harun da diyor ki aleyhisselam, ey diyor, anamın oğlu. Ne yapma? Sakalını çekme. He. Musa aleyhisselam böyle hiddetli bir adam. Biliyorsunuz Mısır'da da bir çakıyor adama. Yardım, et, yardım istiyor birisi. Değil mi? Evet. Yardım istiyor. O da gidiyor. Aralarını ayıracakken olmuyor filan. Bir vuruyor. Adam ölüyor. Musa aleyhisselam böyle. Maşallah, tebarek Allah. Güçlü bir peygamber. Bir taraftan da Musa aleyhisselamın Dilinde şeyler var. Tefsirler diyor ki iki kemelik var. Bazıları diyor ki böyle bazı harpleri tam çıkaramıyor. Tel tek harpleri filan. Onun için sürekli Musa Aleyhisselam Allah'tan yardım istiyor Kur'an-ı Kerim'de kerimelerde. Diyor beni Firavun'a gönderiyorsun. Benim diyor, dilimi aç. Rahat konuşayım. Dilimi aç diyor. Firavun da, bunu, değil mi? Firavun da bunu kullanıyor hain. Ee, Zuhru suresinde diyor ki وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ Eleyse li mulku Mısra. <gülüyor> diyor çıktı Mısır halkına seslendi dedi ki Ey Mısır halkı! Mısır'ın mülkü, Mısır'ın tapuları benim değil mi? Buranın sahibi ben değil miyim? Ve hadil enharu tecri min tahti Bu nehirler, bu ırmaklar benim ayaklarımdan akmıyor, altından akmıyor mu? Ya buranın sahibi hatta ne diyor? Ben diyor sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Bana ibadet edin. أَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Diyor Mısırlar. Bir de üstüne çıkıyor yani. Bugün de öyle değil mi? İnsanlara bakın. Zalimler, hainler. Allah'tan başka kendilerine insanların ibadet etmesini isteyenler. Bir de böyle pişmiş pişmiş insanlara bunu söylüyor. Firavun da öyle. Görmüyor musunuz? Diyor. أَمْ ana hayrun min هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينَ Ben mi diyor daha hayırlıyım? Yoksa diyor şu... Musa Aleyhisselam'dan bahsederken şu diyor değersiz, alçak mı daha hayırlı. Böyle evet. hitap ediyor Musa Aleyhisselam. Ve la yekâdu yubin diyor konuşmayı bile ne yapamıyor? Apaçık bir şekilde konuşamıyor. Yani Firavun böyle kibirli bir adam. Ama şimdi kıssasını da okuyacağız. Firavun böyle kibirli bir adam. allah Teala diyor ki Musa'ya Aleyhisselam, İzheb ila Firavun'a İzheb ila Firavun'a Firavun'a git. İnne tagha o ne yaptı? Taghi oldu, haddi açtı. Benim için, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Bu Mısır'ın mülkü benim değil mi? Irmaklar, nehirler benim ayaklarımın altından akmıyor mu? Diyor ki Allah Teala, فَقُول, فَقُول. Ne yap? De ki, ona de. "Hal leke illa en Arınmak ister misin? Bakın ifade Temizlenmek Arınmak. Yani bu buna bile tövbe var bakın arkadaşlar. allah Teala onun için rahim. Rahman. Rahim. Helleke ila ente zekka. Arınma, yani niyetin var mı? Arınmak istiyor musun? Temizlenmek istiyor musun? Zekat da buradan geliyor. Zekat ne yapıyor? Malum mülkü arındırıyor, temizliyor. Allah-u Teala diyor ki, helleke ila ente zekka. Bu ehdie ki ilah Rabbine götüren yolu sana göstereyim, sana hidayeti göstereyim. Fetahşa ve böylece sen de Allah'tan korkan, haşyet sahibi olan bir kul olduğunu kabul et. Yani tabir edecekse ayrı o denizlerde yürüyorsun, hakkı başka yerlerde arıyorsun. Yani ifa sen, sen yaratıcı olmakmış, ilah olmakmış bu Mısır benimmiş demekle kendine zulmediyorsun. Sen bir kulsun. Azıcık karnın acıkınca başın ağrıyor, fazla yemek yince karnın ağrıyor. Değil mi? Yani ne, sen neyin peşindesin? Ama kibir, değil mi? İnsanlar, çevre, insana kulluğu hatırlatmamak, insanı bazen neyden çıkarabiliyor? Böyle kulluk bilincinden çıkarabiliyor. <gülüyor> üstüne kubra bir de Musa aleyhisselam Allah'ın izniyle firavuna bir mucize gösteriyor. Nedir o Mucize. Diyor ki Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimelerde فَاَلْقَا عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ سُعْبَانٌ مُب۪ينٌ Musa diyor ne yaptı? Asayı attı. Asa bastonu attı. Ne oldu o baston? Ne oldu verdi? Yılan. سُعْبَانٌ مُب۪ينٌ Apaçık bir şekilde yılan. وَاَنَزَا يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَا اُلِنْ نَازِينَ Tabi bu sihirbazlarla ilgili olan olayları biliyorsunuz. Öne zayet elini bir çıkartıyor Musa el nur, ben beyaz parıldıyor. Bunlar hepsi birer Allah Teala ona vermiş olduğu ayet, mucize. Firavun ne yaptı? Fe Kezzebe, yalanladı. Kezzebe yalanladı ve asa, isyanet, yalanlıyor ve isyan etmeye devam ediyor. Bazı insanlar da böyledir. Yani sonunun geldiğini göremez. Allah Teala onun şeyini kapatmıştır. Vasiletiğini kapatmıştır. Nasıl kaderdir ya bak yapma, etme gidiyorsun. Bak helakın senin o. Cenan içindesin, parçalanacaksın, mahvolacaksın. Yok. İlla oraya düşecek. Summa edbara. Sonra diyor ki Allah Teala sırtını döndü. Edbara yesa. Başladı çalışmaya. Ta hashar Rafenada, insanlarına yaptı hashretti. Ne demek haşretmek? Topladı. O nerede? Ne yaptı onlara? Seslendi. Devinden de dokuluk etti. Ey Mısır halkı, bu Mısır'ın mülkü bana ait değil mi diyor? Ve tale, tabii daha da büyük sözler söylüyor. Ne dedi? En Rabbukumul Aala, en Rabbiniz benim diyor. Böyle söylüyor. فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَىٰ allah Teala onu ne yaptı? Dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Şimdi geldi. allah Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ihmal etmez. Ama ne yapar? Mühlet verir. İmhal eder. İmhal yani mühlet. allah Teala, Tuna, mühlet veriyor. Bu sadece kafir için değil, Müslüman için de geçerli. Yani, Bakıyorsun ki adam doğru yolda gidiyor iken parayı bulunca, hak, işi bulunca başlıyor başka alanlara kaymaya. Bakıyorsun ki işleri de daha da böyle güzel gitmeye başlıyor, iyi gitmeye başlıyor. Vardır böyle çevrenizde gördüğünüz bildiğiniz insanlar. Allah sana buna bir de veriyor. Verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Biz de olabiliriz, kendimiz de olabiliriz. Herkes böyle aynaya bakması lazım. Her şey yolunda gidiyor. Güllük güneşlik. Problem yok, sıkıntı yok. Eskiden insanlar, sahabeler, tabi'in ondan sonra gelenler. Selefi salihin. Eğer sıkıntı gelmezse korkarlarmış. Ne oluyoruz yani? Peygamberlere bakıyorsun, kıssalarına. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Yani içimizde hepimiz bir araya gelsek onun başına gelen sıkıntıları toplayamayız böyle kendimizde Yani yetim doğacaksın. Öksüz büyüyeceksin. Değil mi? Amcan bakacak, amcan vefat edecek. Deden bakacak, deden vefat edecek. Kendi topraklarından çıkarılmak zorunda kalacaksın. Hadi kovulacaksın. Taşlanacaksın. Değil mi? En sevdiğin hanımın hayatındayken ölecek, vefat edecek. Hayatındayken çocukların ölecek, vefat edecek birçoğu. Değil mi? Erkek çocuğun, kız çocuklarının vefat edecek. Yani bunlara baktığınız zaman... ...çok büyük imtihanlar. Değil mi bizler? Başkası için olduğu zaman... ...pek hissetmiyoruz ama... ...düşünsenize kendinizi. Yetim büyümüşsünüz, öksüz büyümüşsünüz. Yaşamış oğlanız köyden kovulmuşsunuz. Garibanlık var, yoksulluk var, açlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...taş bağlı bir şey Baksanıza imtihanlara. Şimdi biz maşallah Allah, ...her şey yolunda... ...yani... E, İmtihansız yaşıyoruz, sıkıntısız yaşıyoruz birçoğumuz. Zannediyoruz ki Allah'ın sevdiği kuluyuz. Belki farklı bir şey de olabilir. Korkmak lazım yani. Bela istememek lazım allah Teala'dan. Evet, bela istemeyeceğiz ama e, bela gelmeyince de biraz şey yapacağız. korkacağız, titriyeceğiz şöyle. Ne oluyor yani? Eyüp. Aleyhisselama bakın. Musa Aleyhisselam bakın. O da hep çıkarılmış Mısır'da. Başka yerlere gitmiş, gelmiş. Hep imtihan allah Teala bu firavunu işte yakalıyor. Nerede yakalıyor? Denizde yakalıyor. Kızıldenizde. Tabi Musa Aleyhisselam ve ordusu geliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bizlere beyan ediyor, anlatıyor. Atlarla, koştura koştura geliyorlar. Binekler üzerinde, develerle, neyse. Denize geldiklerinde duruyorlar. Yol bitti. Karşıda deniz var. Diyorlar ki, Musa ya, Ey Musa. Firavun ve ordusu bize yaklaşacak. Yetişti. Firavun yaklaşacak. Bize yetişti. Bitti artık yani. Kaç kaç kaç. Gel. Musa Aleyhisselam ne diyor? Ne diyor Musa Aleyhisselam? Asla diyor. Asla. Rabbim benimle beraber. Allah-u Teala'ya olan güvene bakın. Yol bitmiş. Uçurumun sonundasın. Arkadan düşman geliyor. Ama ne diyorsun? Asla Rabbim benimle beraber bir çıkış yolu ne yapacak? Verecek. Yani senin Rabbine olan güvenin böyle olursa bil ki Allah zarazına bir çıkış çıkış yolu verecek. Yani Rabbine güvenin olsun. Tam güven, tam teslimiyet. Rabbine güvenin bu şekilde olması lazım. İnne fî zâlike le'ibreten limen yakhşâ. Allah Teala diyor ki işte bu firavunun yakalanması, helak olması, azap olması korkan için nedir? İbrettir. Diğer kavimlerin helak olması da böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala sürekli dua ediyor. Ümmetimi diyor yapma? Genel bir azapla, hepsini kapsayan bir azapla helak etme. Genel bir kuraklıkla azap etme. Böyle dua ediyor bir taraftan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle baktığı zaman göğe kara bulutları gördüğü zaman ne yapıyor? Ne yapıyor böyle kara havada kara bulutları görünce? Korkuyor mu, seviniyor mu? Korkuyor. korkuyor. Kim korkan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyden korkuyor? Acaba azap mı geliyor? Acaba azap mı geliyor? Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman Allah Teala bu diyor ki bu bu felaketleri biz geçmiş ümmetlere gönderdik. Neden? Siz korkasınız diye. Korkutuyor allah Teala diye. Şimdi biz ne yapıyoruz? Maşallah. Yağmur bulutları da geliyor. İyi yağmur bırakacak bunlar. Verim yükselecek. Hemen onu düşünüyoruz. Ya bu azap olabilir. Yaşamış olduğumuz bütün bu, o bölgeyi kapsayan azap da olabilir. Sadece bizim başımıza gelen böyle bir şimşek de olabilir. Çoluğumuzun, çocuğumuzun değil mi? Sadece böyle on katlı binada bizim daireye vuran şimşek de olabilir. Biraz kork ya. Yani Sadece olayları hep böyle şey olarak düşünme yani. Nimet olarak düşünme. Bazen ne de olabilir? Musibet de olabilir. Tabi niye bunu düşüneceksin? Çünkü bunu yaparsan, korkarsan takva üzere olmaya devam edersin. Korkmazsan problemler başlar. E entum halkan emis Allah şimdi bu Firavun'un kıssasını anlattı bize. Tabi bizden önceden Peygamberimiz dönemindeki iman edenlere, müşriklere. Sizin diyor yaratılışınız mı daha zor, yoksa göklerin yaratılışı mı? Yani gökler dediğimiz şeyi biz böyle bakınca gördüğümüz gökler onlar değil. Yani bu gördüğümüz göklerin dışında olan birinci kat gök, iki, üç, dört, beş, altı, kaça kadar gidiyor? Yedi. Hadislerce geliyor. Diyor ki birinci kat semanın göğün yeryüzüne olan büyüklüğü çölün ortasına atılan bir halka gibidir. Yani çölün ortasındaki halkayı düşünün. Çölün ortasındaki halka dünya çöl birinci sema. Birinci gök. İkincinin diyor birinciye olan büyüklüğü de aynı böyledir. Yani onun için bugün bilim adamları ne diyorlar? O diyorlar yani biz daha hala neredeyiz? Kendim evimizin önünde, mahalledeyiz yani. Bu fezayı, bu gezegenleri, yani anlamak mümkün değil. Mümkün değil. Hatta böyle yıldızları, gezegenleri bize anlatmak için diyorlar ki, olayı anlayalım diye, kumsaldaki, denizin kenarındaki kum taneleri var ya, onlar ne kadarsa, o kadar çoksa, diyorlar gökteki o gezegenler, yıldızlar, onlar da bu kadar çok. Çok büyük bir yer. Yani onun için bize bazı hesaplar öğretirken ne diyorlar? Ne hızı? Işık hızı. Işık hızı ne kadar? Işık hızı? Kaç? Saniyede 300 bin kilometre. Işık hızı diyor şu kadar sürüyor. Şöyle <gülüyor> zengin Yani. E tabii daha hala gelmiyor. Demek ki yani gökendiği zaman Allah teala tabi bunu bize diyor ki gökün göklerin yaratılması mı daha zor? Sizlerin yaratılması mı? Elbette ki göklerin yaratılması. Ee, o zaman neymişler? Yani siz yoktan var yaratılmanın zaten kolayken yoktan var etmiş. Değil mi? Bir daha sizi öldürdükten sonra yaratması neden zor olsun ki? رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا allah Teala ne yaptı? Göğü bina etti ve yükseltti. وَاَغْطَشَ ve وَاَخْرَجَ دُحَاهَا Geceyi kararttı. Gündüzü ne yaptı? Çıkarttı. Yani gece ve gündüz çok büyük Allah-u Teala'nın yeryüzüne bıraktığı alametler, işaretler, ayetler. Yani düşünün şimdi biz ışığa ihtiyaç bile duymayacağız biraz sonra. Ama saat 6'dan sonra burada ışığı kapatsak körebe oynarız değil mi? Yani aydınlatmak için bir sürü enerji acıyoruz. Bir sürü bak kaç tane şey takmışız buraya. Lamba takmışız, ampul takmışız. Karanlıkta bir aydınlatmak için uğraşıyoruz, haber uğraşıyoruz. Ama sabah güneş bir geliyor? Hala göremiyoruz ama baksanıza her taraf parıl parıl oldu. والارض بعد ذلك Allah Teala yere ne yapıyor? Kurup düşüyor dağlar, taşlar, vadiler. Yer önce yaratılıyor, ardından gökler yaratılıyor. Sonra Allah Teala yere ne yapıyor? Düşüyor. أخرج منها ماءها ومرعاها. Yerden diyor. Neyini çıkardı Allah-u Teala? Su çıkardı ve neler çıkardı? Bitkiler çıkardı. Ovalar çıkardı. Mera diyoruz ya mi? Mera. Arapçadan geliyor. Meraha. Meralar. Veljibâle erusâhâ. Dağları ne yaptı? Sağlam bir şekilde çaktı. Yani dağlar evtâd. Amme suresinden şey yapın, hatırlayın. Nedir? Kazık. Yeryüzüne çatılmış kazıklar. Çadırın kazığı gibi diyor alimler. Çadıra takılan kazık. Aleyküm selam. Çadıra takılan kazık, çadırı ne yapar? Aleyküm Çadırı ayakta tutar. O çadırın ortasındaki o direği çektiğin zaman ne olur? Bugün de yer bilimcileri, yer bilim alimleri diyorlar ki, dağlar da böyledir. Fazla dağlarla oynamak iyi değil diyorlar. Dünya'da yer çekimi var, değil mi? Bir sürü şeyler var. Dünya yuvarlak ondan sonra bir denge var. Onun için diyorlar dağlarla pek tıraşlamayın, oynamayın, kazmayın, yıkmayın. Yani dağların böyle bir görevi var. Veteallakum ve leenamikum. <Sessizlik> Bunları niye yaptık diyor Allah Teala? Sizlere ve hayvanlarınıza ne olsun diye bir yiyecek olsun, geçimlik olsun diye sizlere bunu ne yaptık geçimlik olarak verdik. Fe iza caet at-tametü'l-kubra <gülüyor> O büyük felaket geldiği zaman Allah Teala kıyameti büyük felaket olarak zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Felaket. Ve böyle apansın gelecek. hatırlayın Allah Teala'nın lütfu rahmeti. yeryüzünde Allah diyen insan kalmayacak alanlarına nefsi kötü insanlar, kafirler, müşrikler olacaklar. Müminlerin ruhu önceden alınmış olacak. Sonra kıyamet birden atlay verecek. Feve ja'atit tametul kubra. "Yevme yetezekkeru'l insan ma taa." O gün insan yaptıkları yaptığı her şeyi hatırlar. O korku insana unuttuğu şeyleri de hatırlatabiliyor. Şimdi de öyle değil mi? Adam bir korkuyor. Görmezken görmeye başlıyor. Duymazken duymaya <gülüyor> başlıyor, değil mi? Yani korku böyle bir şey. İnsana ne var? Kuruşu kuruşun hesaplarını ve olsa'yı koydurur. Ya, biz bunu da yapmıştık, şunu da yapmıştık, şöyle dolmuştu, böyle dolmuştu, şu dolmuştu, şunun hakkı da var, bunun hakkı da var. Başlasın. <gülüyor> Sarsıntıyı duyunca hatırlamaya. Evet. ve wa burrize t'iljhiimul iman yara. Cehennem diyor ateş. Artık insanların gözünün önüne konulur. yaklaştığımız gelir. Hadislerde geliyor. Cehennemin diyor, 70 bin tane neyi vardır? Gemi vardır, gem. Kulp. kulpu vardır. Melekler onu ne yapar? Çekerler. Hı, Cehennem getiriliyor. Fokur fokur kaynıyor. فَاَمَّا مَنْ تَغَى Kim haddi aşarsa وَاَفَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını ne yaparsa? Tercih ederse. Dünya hayatını tercih etmek, ahirete tercih eder. <gülüyor> daha, daha erken. Ders çalışalım, sonra namaza başlarız. Evet. Erken yok. Dünya hayatını çalışacaksın, dünya hayatına gayret edeceksin. Ama ahirete üstün kılmayacağız. Dünya ile ahiret çeliştiği zaman neyi tercih edeceksin? Ahireti tercih edeceksin. Çünkü birisi garanti birisi diğeri garanti değil. Ne demek? Dünya hayatındaki rızık garanti mi? Yani rızkımız bize verilecek olan rızkımız. Garanti mi? Allah'ın izniyle garanti. Biz ufak bir çabayla ufak bir hareketle bize rızık gelecek. Allah Teala bunu yapmış, vermiş. Yani dünyada bilin ki açlıktan ölecektek eğer demek ki rızkımız bitmiş. Yer üzü bir araya gelse bize ne yapamaz? Bize o lokmayı yediremez. Dünya hayatı o zaman ney? Dünya hayatı garanti. Ahiret hayatı garanti mi? Herkes cennete girecek mi biliyor mu? Böyle bir aranızda böyle bir garantisi olan var mı? Ben kesin cennete gireceğim diyen var mı? Varsa hemen tövbe et. Herkes tövbesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki hiç kimse diyor ameliyle, ameline karşılık olarak Cennete giremeyecek. İstediğin kadar. Evet. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü sen de mi? Evet diyor ben de. Herkes cennete neyle girecek? Allah'ın lütfuyla girecek. Lütfuyla. ile girecek. Ee, şimdi bir tarafta garanti olan bir dünya var. Ama hepimiz ne yapıyoruz? Onun peşinde böyle. Çocuğun koştuğu gibi. Topun peşinde koşuyoruz. Bir tarafta garanti olmayan ahiret var. Ne olacağı belli değil. Tabiri caizse çok büyük Olaylar bekliyor bizi orada. Ama... Garanti olmayan şeye ne yapıyoruz böyle? Garantiymiş kim bakıyoruz? Ahirete. Kesin biz zaten iman ettik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin denizde. Evet bunlar güzel... Şeyler. Çok güzel şeyler. Ama sen olarak sen... Ali olarak, Veli olarak... Böyle bir garantin var mı? Yok. Evet... <gülüyor> Dünya hayatını ahirete tercih edenlerin diyor gideceği yer neresidir? Cahim. Cehennem. Ateş. Ve emmâ men kâfe Kavf. Ne demek Korkmak. Kim korkarsa. O yağmur geldiği zaman, bulut geldiği zaman ne oluyoruz deyip de korkan gibi. Gece korkudan kalkıp Allah sana diyor ne yaparlar? Yataklarında sağa sola dönerler. Kalkarlar, namaz kılarlar, değil mi? Oruç tutarlar. Meme men kaf ve makama Rabbinden korkan, <gülüyor> Rabbinin makamından korkan. Vanahen nefs anil heva, kendi nefsini neden alıkoyan, hevadan, tutkulardan, haram olan şeylerden alıkoyan. Kim bunları yaparsa, fəinn al cennete hiyl İşte cennet, onun gireceği sığınağıdır, yeridir. Cennet ya da cehennem Cennet ya da cehennem Bunun başka bir Üçüncü şıkkı yok Araf var Tepede bekleyecek olanlar Onlar da belli bir süre sonra Allah'ın izniyle ne yapacaklar Cennete Girecekler O sebeple Dünya ahiretin tarlası Herkes ne yapması lazım bu tarlaya Ekip çalışması lazım allah Teala bu tarlaya ekip çalıştığımıza göre Ne yapacak Bize ihsanda bulunacak Evet, İşte allah hala Teala Mekkeli müşriklere önce o topluma sonra da Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar okuyacak olanlara böyle öğütler veriyor. Sakın ha diyor kibirlenmeyin. Bakın firavun ne hale geldi. Büyüklenmeyin. Ahireti düşünün. Kıyameti düşünün. Hesabı kitabı düşünün. Değil mi? Yani insanlar Borcu olduğu zaman, hesap kitap olduğu zaman, biraz fazla çek yazdığı zaman, akşam uyuyabiliyorlar mı? Bir arkadaşım var diyor ki, ya hocam diyor, biraz diyor fazla açıldık, yazdık diyor. Akşamları diyor, benim gibi bir adam diyor, diyor iki demlik çay bitireyim, kahve içeyim. Uyuyan adam, hayatımda uykusuzluk nedir bilmeyen ben diyor, şimdi diyor gecenin bir saatinde gözlerim açılıyor diyor ya. Saat gece, de üçte, bir açıyorum, bir bakıyorum gözlerim açılmış. Akılda ne var? Diyor ki yazdığım çekler var. Hesap kitap. Dünyalık Dünyalı yani. Peki ahiretteki hesap kitap? Yani boynuzu olan koyundan boynuzsuz olan koyunun koçun hesabının görüleceği bir gün var. Ve bizim hala uykumuz kaçmıyorsa hala yataktan fırlayıp sabah namazına cemaate gelmiyorsak o zaman demek ki bir, hala bir gaflet perdesi var yani perde olaya biraz ne lazım zımpara lazım yani kiminde cam beziyle çıkabiliyor kimyle zımpara mücadele Nefisi biraz şey yapmak lazım zorlamak lazım Surenin son bölümünde ise Allah Teala diyor ki Yes Elu neki anis saati sana kıyamet saatini sorarlar ne zaman çatıp gelecek. Hangi tarih? Ne zaman? Vakti ne zaman? Allah-u Teala diyor ki, sen onu nereden bileceksin? Yani peygamber de olsan bunu bilemez. Kıyameti bilemez. allah Teala bunun ilmini saklamış. Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle söylüyor. İlmi saklı. İlâ rabbike muntehâhâ. Onun ilmi Rabbin katındadır. O bilir. Sen bir uyarıcısın Kimi uyarırsın? Munzirümen Yahşaha Korkanı uyarırsın Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene Anlattı 23 sene insanlar ansiyet etti Ona rağmen Peygamber olmasına rağmen Onu dinlemeyen Kulak tıkayan insanlar oldu öyle değil mi? Nuh aleyhisselam Kaç sene anlattı? 950 sene 950 sene Söylemesi çok kolay Ama Şimdi desem ki 950'ye kadar sayayım, Yorulursunuz allah Teala diyor ki Nuh suresinde Nuh suresi var Kuran-ı Kerim'de biliyorsunuz değil mi? Nuh suresi Nuh aleyhisselam diyor ki Ey Rabbim İnni da'vtuhum leylen ve nehara Ben onları gece gündüz Gizli, açık, hep çağırdın, hep çağırdın. Allah'a ibadete çağırıyor. yalnız Allah'a ibadete. Ortak koşmayın. فَجَعَلُوا أَسْحَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ Onlar ne yaptılar? Parmaklarını kulaklarına tıkadılar diyor. وَاسْتَغْشَوْسِيَابَهُمْ <gülüyor> Diyor ki Allah'a Allah, elbiseleriyle hem de bazen böyle şey yaparlarmış. Nuh aleyhisselama elbiseleriyle kulaklarını örterlermiş. Duymamak için, duymuyoruz kardeşim. Diye. Demek ki öğüt kime veriliyor? Korkana, onu alana. Herkes öğüt almaz. Diyoruz ya, buradan girer, buradan çıkar. Ne diyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam'a, sen ne konuşuyorsun? Ne diyorsun? Senin konuştuklarının çoğunu anlamıyoruz diyoruz. Kur'an kendi la adına ki, diyor. Ne diyorsun sen ya? Şimdi Bugün de öyle biliyor musun? Konuşuyorsun bazı insanlarla. Yani cennet diyorsun. Cehennem diyorsun. Ahiret hesap, kitap, mahşer yenilendiriliş, toprağın altına giriş ölüm, melekler terazi, mizan, sırat köprüsü şefaat Sı diyor ki ya sen ne diyorsun ya ne, ne, bu anlattıkların ne ya projeden bahset, ihaleden bahset ne aldın, ne sattın ne yiyorsun, nasıl geçiniyorsun, ne yapıyorsun ne var yok, dairesinin mi arabayı ne zaman değiştireceksin değil mi yani böyle Sünyalik şeyler anlamıyor adam seni yani Allah ﷻ halada diyor ki inna ma ante munziru men yaksha sen korkana öt veris ki en nehum o kıyamet günü gelince kıyamet kopunca lamyelbetu illa ashiyetan avuzhaha onlar bir ashiye vakti ne demek o ashiyeyi açıklayacağım. Yahut bir duha vakti yeryüzünde kaldık derler. Aşiye vakti diyor ki alimler öğlen namazından sonra akşam güneş batana kadar akşam namazına kadar. Yani kaç saat şu an? 5 saat. Yaklaşık olarak. Duhaha diyor ki alimler güneşin doğmasından başlar. Güneş tam tepeye çıkana kadar. Yani 4-5 saat. Kıyamet kopunca İnsanlar dünyadaki yaşadıkları yaşantıyı ne olarak zannederler? 4-5 saat kaldık. Bir öğlen sonrası, ikindi vakti kadar yahut bir sabah vakti öğleye kadar kaldık. Şimdi öyle değil mi? Battal abi kaç yaşındasın? 60'ı devirdin. Nasıl geçti? Bir öğlen vakti kadar. Değil mi? Bir öğlen vakti kadar. Yaşadıkların, yediklerin, içtiklerin hepsi gidiyor. Ne kalıyor? Salih ameller. İmanla ve salih ameller. Yüce Rabbim bizleri salih amellere muvaffak kılsın. Bizden istemiş olduğu hakiki gerçek imana muvaffak kılsın. Önümüzdeki hafta Allah bizlere ömür verirse abete ve tevalla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü somurtması, asması. Allah sana uyarıyor peygamberini bu surede. Yüzünü diyor yapma? Asma direlerine bu sureyi alacağız Allah nasip ederse